radyo tiyatrosu Gece Sessizliğinde Çekip Sesleri Yazan Nesrin Arısoy Yöneten Cevdet Arıcılar yapım Savaş Erhan efektör Osman Keykubat yapımcı Aygül Ordu oyunda rol alan sanatçılar Sadberk Selmin Barıçuoğlu Ahmet Hamdi Çetin Köroğlu Yavuz Metin Oyman Ömer İbrahim Damcıoğlu, Nazmiye Mediha Köroğlu, Lale Aylin Damcıoğlu, Emine Bacı, Zeriha Güney. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. <Gülüyor> Kimseyi umursamaz oldunuz Ahmet Bey Biraz daha sessiz olamaz mısınız? Oo, sevgili işim gelmiş atölyeme Buyurun oturun şöyle Ahmet Bey Biraz önce üst kata taşınan bayan geldi Akşamdan beri uyuyamamış İnsanların işi gücü yok da beni mi dinliyorlar? Yoksa siz de mi onların tarafını tutuyorsunuz Salberg? Hayır efendim tutmuyorum Yalnız bazen gece yarılarına kadar Bazen de sabah Erkenden başlıyorsunuz çalışmaya Komşuları rahatsız etmeye hakkımız yok Ben çalışmazsam yaşayamam Bunu biliyorsunuz ee, Bir zamanlar yaptığım heykellerle övünürdünüz Yoksa sizde mi eserler mi beğenmiyorsunuz Lüzumsuz şeyler düşünmeyin ne olur Benim kırk yıllık eşimsiniz Sizin gerçek bir sanatçı olduğunuzu biliyorum ancak kimsenin hakkınızda ileri geri konuşmasını istemiyorum. Artık ikimiz de yaşlı bir hastayız Ahmet Bey. Gençlik uçtu gitti. Bunu kabul edin. Açıkçası eskisi gibi sanatımda pek muvaffak olamadığımı söylemek istiyorsunuz. Oo, lütfen biraz anlayışlı olun. Boş duramadığınızı biliyorum. Hem o küçük tuhafiyeci dükkanını oyalanmanız için açmıştık Ama doğru dürüst gitmiyorsunuz Tuhafiyeci dükkanı ve heykelcilik öyle farklı şeyler ki Ben topraksız, alçısız, mermersiz yaşayamam Sadberk Hanım Biliyorum ama bakın şu odanızın haline Burası oda değil efendim atölye Evet atölye haline getirdiniz ancak adım atılacak yer yok her taraf toz toprak içinde. Aylardır hatta yıllardır bu havayı teneffüs ediyorsunuz. Demek atölyem sizi bu kadar rahatsız ediyor. Ya yanlış düşünüyorsunuz. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ben sizinle her zaman iftihar ettim. Gururlandım. Yalnız... <Gülüyor> Oh, öyle güzel uyumuşum ki. Saatte 12'ye yaklaşıyor. Sizler nasılsınız bakalım genç kumrular? Anne? Bir şey mi oldu? Ha evet oğlum. Biraz önce üst kattan şikayet geldi. Çok üzüldüm. Ben yine şikayet edilmişim yavuz. Eee, onlar da çığlık kaçıyor artık. Saat 12. Biraz sabırlı olsalar ya? Olmuyorlar işte. Sen üzülme anne. Bugün nasılsın onu söyle. Ah, pek iyi değilim. Başım fırıl fırıl dönüyor Sabaha kadar uyuyamadım yine Benim de dönüyor ama kendimizi fazla dinliyoruz galiba Asad Berk Bari bugün moral bozucu şeyler konuşmayalım hı? Masanın üstünde duran şu mermer parçasıyla Ne çalışacaksın baba O mermer parçası değil Annenin büstü Bir şeye benzetemedin galiba ee, Şey yok Bunu yo. demek istemedim ee, Yalnız ne gözü belli ne ağzı ne de burnu Bak bu ağzı, bu da burnu. Nasıl anlamazsın? Ah, Öyle ya, <gülüyor> evet. E, demek dikkatli bakmamışım. Ellerim titremese bu büstü iki günde bitirirdim. Allah'ım. Hala bir şeyler yaptığını sanıyorum. Gerçi bunlarla oyalanması bile bir başarı. Ya annem, keşke onun da uğraştığı bir şeyler olabilseydi. Ne o? büste baka baka dalıp gittin. Neler düşünüyorsun? E, hiç, şey... <gülüyor> Ee, bence biraz daha çalışırsan anneme benzeyecek baba Hadi hadi beni kandıramazsın Muvaffak olamadığımı biliyorum Heh, Ben en iyisi bu işi bırakıp dükkanıma gideyim Terzi Ömer başta olmak üzere tüm dükkan komşuları beni sizden daha iyi anlıyor Vallahi sen her geçen gün daha alıngan oluyorsun baba Asıl sen bizi anlamıyorsun Sokak kapısı mı açılıp kapandı? Evet Emine Bacı geldi galiba Bugün onun temizlik günü müydü anne Neden geç kaldı Anne Uyuyor musun hiç sesin çıkmıyor Anne Sadberciğim neyiniz var Ay, Biraz başım döndü telaşlanmayın ah. Emine Bacı'ya temizlikten önce yemek yapmasını söyle Yavuz Babanın sevdiği yemekleri Beni düşünmeyin şimdi nasılsınız Sadber ah, İyiyim Emine i̇yiyim. Bacı ile konuşayım öyleyse ...siz de salona gelin televizyon seyredelim... ...küçük odaya sıkışıp kalmayın böylece... ...hadi verin elinizi bana sadber... ...kalkmanıza yardım edeyim... Ee, ...tamam... ...şimdi girin koluma... ...başımın dönmesi biraz geçti... ...meraklanmayın... ...sizi kırdım Ahmet Bey... ...ama inanın... ...kimsenin hakkınızda kötü konuşmasını istemiyorum... Benim sultanımsın sen bilmez miyim? Yarından tezi yok mermer çalışmalarını bırakıyorum dükkana gidiyorum. Yo, o zaman mutsuz olursunuz. Hey, i̇yi ihtimal var bekçim ya dükkan ya da evde çalışmak. Benim yerime siz karar verin öyleyse. <gülüyor> Tıpkı gençliğinizdeki gibisiniz. <gülüyor> Gönül almasının çok iyi biliyorsunuz. <gülüyor> Ben yine de heykelciliğe devam edin diyorum Evet devam edin Ama biraz daha sessiz olun <gülüyor> Çekiç sesleri olmadan bu evin tadı mı olur Ahmet Bey? Hanım, sadbecim, hala uyuyor musunuz? Ay saat kaç? E, 12'ye geliyor. Öyle oldu artık. Oo, epey uyumuşum. Ne güzel. Beni eskisi gibi müzikle uyandırıyorsunuz. Yarım saat önce kaseti teybe koydum ama bir türlü uyanamadınız. Bu gece yine çok rahatsızlandım. Kalbim nasıl çarptı bilseniz. <gülüyor> Demek sabaha karşıtmış. Bugün hastalıktan hiç bahsetmeyelim. Ne dersiniz? He, hadi kalkın bakalım, elinizi, yüzünüzü yıkayın, kahvaltımızı edelim, sonra da müzik dinleriz. İsterseniz dans bile ederiz. Dans mı? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsunuz galiba <gülüyor> Benim kımılçacak halim yok Sadberkanım yaşlılığa hastalığa yenik düşmeyeceğiz Eskiden dop bir hayatımız vardı Vaktin nasıl geçtiğini bilmezdik Siz ev işleriyle ben heykellerimle uğraşır dururdum <gülüyor> Sabahtan başlardık müzik dinlemeye Bazen dans eder Bazen şarkılar söylerdik Ne oldu o günlere? Hepsi bitti Oh, hayır bitmedi Siz bitirmek istiyorsunuz Ve her geçen gün Beni de kendinizi de bir çıkmaza Sürüklüyorsunuz Haklısınız ama Oo, Rica ederim yine aynı şeyleri tekrarlamayın Hadi kalkın bakayım bir dakika yardım edeyim size Alın şu sakallıyı giyin ha. Ha. Tamam giyin Emine bacı Güzel. Emine bacı Buyur bir. Kahvaltıyı hazırladın mı? Evet beyim hem de balkona hazırladım Bahçeden çiçek koparıp masanıza koydum. İstersen teybide getirin balkonda çalın. Oh. Yeni gelin güye gibi yapın kahvaltınızı. Peki dediğin gibi yapacağız. Ben de şu Emine Bacı gibi hayat dolu olabilseydim keşke. Eee bu sizin elinizde sanki ben. Çünkü o da bizim gibi yaşlı. Hatta öyle çileli bir kadın ki ama her mevcuda... ...bir mutluluk bir teselli kaynağı bulabiliyor. <gülüyor> Peki. Peki Bugün istediğiniz gibi olacağım Daha doğrusu Eski Sadberk olmaya çalışacağım Hayırlı sabahlar Ahmet amca Oo, hayırlı sabahlar Gel bakalım Ömer Buyur otur bu sabah dükkanı erken açmışsın <gülüyor> Senin öğütlerin doğrultusunda hareket ediyorum Dükkanı erken açanın bereketi bol olur dersin ya <gülüyor> Aferin sana sözümü tutmuşsun Tutmaz mıyım hiç sen bizim akıl hocamızsın <gülüyor> Sağ ol oğlum Ben de bu işi sevdiğimden değil Komşular çekit sesinden rahatsız oluyorlarmış Bu yüzden döndüm dükkana Ama toprağımla mermerimle uğraşmadan nasıl yaşayacağım bilemem sen de akşamları pek ses etmeden... ...çalışmalarına devam et Ahmet amca. Bilir misin ben de işimden soğudum. Terzilik zor meslek. Artık eski müşterilerim de kalmadı. Herkes konfeksiyonu tercih ediyor. Ha, sahi Sadberk teyzenin sağlığı nasıl? Biraz toparlayabildi mi kendini? Hele son günlerde durumu hiç iyi görmüyorum. Bu tansiyon işi başımıza dert. Sadberk teyzen... Yavuz bir zor avukat çıkıyor O günleri görebilsem deyip duruyor Senin de moralin bozuluyor tabi Hem de nasıl Ya şu çocuk senin çırak Ali değil mi Aa, Evet Ali Müşteri geldi galiba beni arıyor Hadi kal sağlıcakla Sanırım sana da bir müşteri geliyor Yaşlı bir bayan geliyor Bazı müşteriler beni çok yoruyor Hele gençler Hayırlı sabahlar beyefendi Kalın bir çorap alacaktım Var mı acaba Elbette var bayan e, Buyurun oturun şu sandalyeye Yorgun görünüyorsunuz Evet Heh, Bakın şu çorap en iyi marka Çok dayanıklı ee, Şu marka da iyidir efendi beni dinliyor musunuz Afedersiniz ah, dalmışım Bugün çok sıkıldım efendim Vakit geçmedi o koskoca evde. Attım kendimi dışarıya. Saatlerce dolaştım sokaklarda. Bir derdiniz mi var? Yardımcı olabilirsem sevinirim. Derdim hem var hem yok beyefendi. Hay Allah. Sizi de rahatsız ettim. Şey. Bendeniz emekli müzik öğretmeni Nazmiye. Bir kızım vardı. Beş ay önce evlendirdim. Damadın işi icabı yurt dışına yerleştiler Beni de çağırıyorlar Ama doğup büyüdüğüm evimi nasıl bırakırım Anlaşılan yalnızlık çekiyorsunuz Sıkıntınız bundan Evet öyle Ne yapacağımı şaşırdım Son günlerde kendimi tanıyamıyorum sanki Hay Allah Bir da hayatımı anlatıverdim size Rahatsız ettim ...bağaçlayın... Yok, yok, şey, yok canım... ...isterseniz eşimle tanıştırayım sizi... ...onun da bir dosta ihtiyacı var... Sağ olunuz. ...kimseyi rahatsız etmek istemiyorum... ...ah... ...tuhafiyeci dükkanında bir pikap... ...ve yüzlerce plak... ...yoksa bunları da mı satıyorsunuz? <gülüyor> Hayır... ...bunlar benim hazinemdir... ...hatıralarımdır... Peki hangi müziği seversiniz? Her tür müziği ama önce klasik Türk müzik izini. ...Dede Efendi'yi, Ütri'yi, Hacı Arif Bey'i... Sanatçı oldu biri olduğunuzu anlamıştım zaten... Teşekkür ederim... ...eski tangoları da çok seviyorum... ...bakın şu taraftaki plakların hepsi tangodur... E, ...niçin kalktınız ne güzel sohbet ediyorduk... ...fazlasıyla rahatsız ettim efendim... Ama beni sakın yanlış tanımayın He, Hepimizin hayatında böyle kötü günler olabilir Önemli olan... Öğüt vermek kolay oluyor beyefendi Çünkü siz yalnız değilsiniz Eşiniz varmış <gülüyor> Yap be Bazen düşünüyorum da Karı koca aynı günde ölebilse diyorum Arkada kalana yazık oluyor Çok yazık oluyor efendim ya, şey, Durun bir dakika nazmi arım durun gitmeyin lütfen Başlayın. Rahatsız ettim sizi Allah Allah Hiç böylesini de görmedim Aslında aklı başında biri Ama şaşkın ve kararsız oh, içim sıkıldı birden Biraz kapıyı açayım Biraz ferahladım İşte bizim Ömer de dükkanın önüne çıktı o da sıkılmış anlaşılan. Ha, bu sefer de telefon çalıyor. Kim arıyor acaba? Alo, alo. Baba, baba ben Yavuz. E, e, evet oğlum, hayırdır ne var? E, şey, şey baba, annem. Annem biraz fenalaştı. Ne? ne? Nasıl fenalaştı? Şey, şey baba, ben hastaneden arıyorum. Ee, Ömer abiye seslen, seni alıp gelsin. Ne, neler söylüyorsun Yavuz? Yavuz, alo, alo, Yavuz, kapatma telefonu. Of başım dönüyor. Allah'ım, Allah'ım sen kursan belki. Ömer, Ömer, koş Ömer, koş yetiş. Ziyaretim beni yine çok memnun etti Ömer. Ne demek Ahmet amca? Vazifemiz. Sağ oluğum, sağ. Ol. Sadberk teyzeni kaybedeli neredeyse bir yıl olacak ve sen hiç bıkmadan ziyaretime geldin. Sağ. Ol. Ne olur iki de bir aynı şeyleri söyleyip durma. Sen bizim babamızsın Tüm dükkan komşularının babası. Ama biz bir yıl önceki Ahmet amcayı görmek istiyoruz karşımızda. Yüzün gülsün artık. Bu mümkün mü Ömer? Sadberk teyzeni unutmam mümkün mü? Kırk yıl bir yasta baş koydu onunla. Haklısın ama oğlum Yavuz için sabırlı güçlü olmalısın. Onun gibi evlat zor bulunur. Yavuz benim her şeyim. Beni hayata bağlayan tek varlık o. Stajı bitirmesine birkaç ay kaldı. Vakit geçirmeden onu evlendireceğim derim fakülteden sevdiği bir kız var Bana şimdilik bir şey söylemedi ama ben hissediyorum Hadi hayırlısı bunları düşün teselli ol Ahmet amca Yavuz'un avukatlık bürosunu bile kiraladım İyi etmişsin şimdiki gençler şanslı oluyor valla Yavuz evlenince birlikte mi oturursunuz? Bilemiyorum bazı gelinler kayınvalideyle kayınpederle oturmak istemiyor ee, Eğer bizimki de öyle olursa gelini daha tanımadan böyle düşünme Zaten onlara zararında olmaz Gündüz akşama kadar dükkandasın e, Akşam da odana çekilir çalışırsın Ben de öyle düşünüyorum İşte şurada tezgahım şurada malzemelerim oyalanır. Ama Allah bir torun verirse işte o zaman kolay kolay ölmem herhalde Çocukları çok seviyorum Ömer. Bu sevgiyi anlatmak çok zor. <gülüyor> Bilmez miyim? Çarşıdan gelip geçen çocukları çağırıp seversin. Şu tezgahta üstü örtülü duran şey ne? Sadber kim büstü? Ölmeden önce başlamıştım. Bakmama izin verir misin? Bakmasan iyi olur. Pek başarılı olamadım. Bu ara ne yapıyorum biliyor musun? Her gün onunla konuşuyorum. Nasıl? Anlayamadım. Sadberkin Büstü ile konuşuyorum. O da bana cevap veriyor. <gülüyor> hayal ediyorsundur canım. Ee, hayal bile olsa o hep karşımda. Yaşlılık zor galiba. Ama karı kocanın birbirlerini bu kadar sevmesi kıskanılacak bir şey. Acaba biz de Aynur'la böyle mi olacağız? Bilemiyorum. Ne tuhaf. İnsanlar gençken yaşlanacaklarını bir türlü düşünemiyor. Ne no, Ömer dalıp gittin Öyle oldu Ahmet amca Neyse bana müsaade gideyim artık Bir isteğin var mı Sağ ol Eşine dükkan komşularıma selam söyle Söylerim En kısa zamanda seni aramızda görmek istiyoruz ha, Otur otur rahatsız olma Kendim giderim Yavuz geliyor musun çayını koyayım mı Sen otursan da bu işleri ben yapsam daha iyi olmaz mı baba Maşallah birkaç gündür iyi görünüyorsun Belki Heh, Ne kadar sıkıntılı günler geçirsem de bizler eski toprağız oğlum Bana Ahmet Hamdi Bey demişler kolay kolay pes etmem Şu ellerimin titremesi olmasa Bir dediğim bir dediğini tutmuyor baba Biraz önce ne kadar güzel konuşmuştun Artık ben de tanıyamıyorum kendimi. Neyse neyse. Hele otur çayını koyayım. Uzat bardağını bakayım. Tamam teşekkür ederim. Emine bacı bugün mü gelecek? Evet bugün temizlik günü. Ah, ah bir an önce evlen oğlum. Gelinimin torunlarımın şuralarda dolaşmasını... ...evimize bir ses bir soluk gelmesini istiyorum. ...onuyu döndürüp dolaştırıp yine evliye getirdin değil mi baba? Alemsin vallahi. Sevdiğin kızı benimle tanıştır. Geçen gün odanda resmini gördüm. Çok güzel maşallah. E ee, benim yakışıklı oğluma da öyle bir kız yakışır zaten. Önce stajın bitecek baba. E şunun şurasında bir buçuk ay sonra avukatsın oğlum. <gülüyor> tamam işte ondan sonra harekete geçeceğiz. Merak etme yakında seni gelininle tanıştıracağım. Adı ne? Lale. Varlıklı bir ailenin kızı ama babası yıllar önce ölmüş. Lale baba hasretiyle büyümüş. Sanırım bu konu onu çok üzmüş. Ya ben de üzüldüm şimdi kolay değil tabii. Ona yaklaşmanı isterim buna ihtiyacı var. Ama biraz çekingen ve içine kapanık. O beni babasının yerine koymayı isterse bundan kaçınmam oğlum. Neyse hele o günleri bir görelim de Ya Süleyman Yok yok yok hayır, hayır hayır peki iştahım yok E ee, sen neden yemiyorsun peki Benim de iştahım yok Emine bacı gelince Onunla sohbet ederek yaparız kahvaltımızı Peki sen bilirsin Benim hemen gitmem lazım Geç kaldım zaten Ben de odama gideyim biraz Yine annemin büstüyle mi konuşacaksın Evet Bu seni niçin rahatsız ediyor anlamıyorum Annesiyle konuşmak beni ne kadar mutlu ediyor farkında değil Sanki Sadberk yaşıyor karşımda Saatlerce dertleşiyor Günaydın Sadberk Hanım Bir dakika örtünüzü açayım Bugün nasılsınız? Lütfen cevap verin ne olur Biraz üzgünüm Son günlerde beni ihmal ettiniz Ahmet Bey e ama hastayım biliyorsunuz. Şu tansiyon işi. Ha Sizi ayıplıyorum. Ben ölmeden önce ne kadar güçlü, ne kadar hayat doluydunuz. Herkesi öğüt veren size, evet size yakışır mı bu yeni huylar? Ama dayanamıyorum yokluğunuza Sadberk. Sizsiz yaşayamayacağım. Susunuz. Bir daha böyle konuşmayın. Bakın ben her an karşınızdayım. Beni yeniden yarattınız Mermerden bir sadberk istemiyorum ben Keşke bu büstü hiç yapmasaydınız Belki o zaman bu kadar üzülmezdiniz Gerçi Gerçi beğenmedim büstümü Ben bu kadar çirkin miyim? Asla Ama benim gibi ihtiyarın yaptığı şey de bu kadar olur Bari şu gözlerimi biraz büyütün Civciv civ gözü gibi miydi benim gözlerim? İlahi <gülüyor> satmer ben, güldürdünüz beni. Sizin gözleriniz ceylan gözü gibiydi. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Niçin alçıdan yapmadınız mü? O zaman daha kolay çalışırdınız. Alçı çabuk kırılır. Bu mermer. Her ne kadar size benzemediyse de ebetiyete kadar yaşar. Tabii gelinimiz veya torunlarımız bir köşeye atmazsa. Vallahi sizi tanıyamıyorum Ahmet Bey. Her şeyin kötü tarafını düşünüyorsunuz. Evet öyleyim galiba. Herkes aynı şeyi söylüyor. Daha gelinimizi tanımıyorsunuz. Hakkında yanlış kararlar vermeyin. Ona hemen yaklaşın Ahmet Bey. Yavuz ne tembih etti? Lale babasız büyümüş... Ona baba şefkati gösterin. Dinliyor musunuz beni? Evet dinliyorum. Şimdi bırakın gereksiz düşünceleri. Hemen elinizi alın çekici. <gülüyor> Önce şu gözlerimi büyütün. <gülüyor> Sonra... Çekiç seslerimden komşuların... rahatsız olduğunu bilmiyor musunuz? Biraz sessiz olursanız... ...kimse rahatsız olmaz. Lütfen dediğimi yapın. Peki ama artık çekici bile zor tutuyorum. Ellerim titriyor. ...bakın gördünüz mü... ...tutmalısınız... ...hadi... ...hadi sessizce vurun çekici... ...ee biraz oluyor galiba... ...şurasını da yontabilirsem... ...ümüşsüzliğe kapılmayın... ...devam edin lütfen... ...aa... ...Emine Bacı geldi galiba... Odanıza girebilir miyim? Evet gel emine bacı gel. Bak hele yine oturmuşsun koltuğuna düşüncelere dalmışsın. Yine şu Büsle mi konuştun? Yok konuşmadım. Hadi beyim hadi bilmez miyim seni. Kendini boşu boşuna harab etme ne olur. Eve yaklaştığımda yavuz bir yer asladım. Senin kahvaltı etmediğini söyledin. İstersen yeniden çay demleyeyim ha? İştah falan yok benim. Yavuz Bey'e benimle kahvaltı edeceğini söylemişsin Kendine eziyet ediyorsun vallahi Şu küçücük dağınık odada vakit geçer mi? Hele kalk et, kalk Dağınık dediğin yer benim atölyem Nasıl istiyorsam öyle kalacak Bazı şeylere fazla karışıyorsun Emine Bacı Peki Beyim Bundan sonra hiçbir şeye karışmam peki Kahvaltı masasını toplayayım bari Emine Bacı dur bir dakika seni kırdım galiba kusura bakma sinirlerim çok bozuk şimdi Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın darılma ama sen bir an evvel dükkanına dön. Akşama kadar burada vakit geçmez. Her geçen gün sararıp soluyorsun. Eski neşen yok beyim. Beni dinliyor musun? Oh be çarşımıza neşe geldi Ahmet amca Yokluğun öyle fark ediliyordu ki Sağ ol Ömer Aylardır uğramıyordum dükkana Ben de sizleri özlemişim Eee Yavuz'un düğünü ne zaman Staj bitti Yavuz büroya oturdu E daha ne bekliyorsunuz Bu pazar günü Lali'yi eve getirecek tanışacağız Sonra da işlemeye gideceğiz Hadi hayırlısı Allah mesut etsin Şu bayan birini arıyor galiba Dükkanlara bakıp duruyor Aa, yoksa bu, Aa, evet onu tanıyorum, evet bu Nazmiye Hanım, ta kendisi. Nazmiye Hanım, Nazmiye Hanım, benim dükkanı arıyorsunuz galiba, buyurun buradayım. Aa, evet efendim, evet, rahatsız etmiyorum yani. ya. Yaman efendim ne demek, rahatsızlık mı olurmuş, buyurun. Bana müsaade Ahmet amca Benim dükkana da bir müşteri geldi Şimdilik hoşçakalın Güle güle Ömer Bu genç benim dükkan komşum Bakın şu karşıdaki terzi Evet gördüm efendim ee, Şöyle rahat oturun lütfen Beni hatırladığınıza sevindim Ahmet bey Geçen yıl geldiğimde Adınızı bağışlamamıştınız Şimdi o delikanlıdan duyunca <gülüyor> Gönüller bir olsun Nazmiye hanım Maşallah sizi geçen yıldan daha sağlıklı gördüm Bir yıllık zaman bana çok şey öğretti Yalnız yaşamayı Bunun güzel taraflarını Yalnızlığın güzel tarafları olamaz Hiç olamaz Anladığım kadarıyla Kızınızın yanına gitmediniz Gidemedim Ama öyle özlüyorum ki onları Bir de oğlu oldu adı Can Resmini göndermişler Bakıp bakıp ağladım Bunlar mesele değil Nazmiye Hanım ...biliyor musunuz? Ben eşimi kaybettim. Sadberk yok artık. Ya çok üzüldüm. Hala inanamıyorum yokluğuna. Öyle bitkin, öyle umutsuzum ki. Sizi çok iyi anlıyorum. O günleri ben de yaşadım. Tek çare ne biliyor musunuz? Hatırlamamak. Bu vefasızlık olmaz mı? Başka çaremiz var mı? Eşiniz aklınıza gelince başka şeyler düşünün efendim Çok denedim ama başaramadım Başarmalısınız Mesela Şimdi sizden şu eski şarkılardan birini çalmanızı istesem Aa evet iyi ki hatırlattınız İnanır mısınız Artık bu plakların bile bir değeri yok gözümde Siz yine de çalın Dükkan komşularına ayıp olmazsa tabii Bir kabın sesini az açarız kimse duymaz Şimdi hangi şarkıyı çalacağımıza karar verileyim Şu şarkıları sever misiniz bilmem Gittin gideli ben deli divaneye döndüm Veya şunu bir nikah et halime ey Gonca Dehen Veya Hangisini isterseniz çalın hepsini severim Yeter ki düşüncelerinizden biraz uzaklaşın Siz çok iyi bir dostsunuz Vakit buldukça gelirseniz beni mutlu edersiniz Dedikodu olmasından çekinirim Yoksa sizin candan davranışlarınız beni de mutlu etti Hadi artık şu plakların birini koyun pikaba Babanla tanışacağım için çok sevinçliyim Ama nedense biraz çekiniyorum Yavuz <gülüyor> Çekinmene gerek yok Lali'cim Babam sevecen biridir Gerçi annem öleli biraz değişti Hatta bazen kırıcı oluyor Tek isteğine biliyor musun Her an sanatından söz edilmesi Yıllarca başarılı bir heykeltıraş olarak çalışmış Yaşı ilerleyince anılarıyla yaşaması çok doğal Karşısında sabırlı ve anlayışlı olman gerek Haklısın tabi Ah işte bizim apartmana geldik Bu sokağın en güzel apartmanı bence Bakımlı ve temiz Babam bir zamanlar yöneticiydi O ayrılınca yine de bakımsız kaldı İşte şu daire bizim Şöyle kenara şekilde kapıyı açayım Ay ne oluyor bana çok heyecanlıyım <gülüyor> Ben de annenle tanışırken böyle heyecanlanmıştım Hadi gir canım Duyuyor musun çekiş seslerini Babam yine odasında çalışıyor Gel şöyle salona geçelim Baba, baba, Lale geldi, seni bekliyoruz. Eviniz güzelmiş Yavuz, ama daha değişik döşenebilirdi. Bu işi senin zevkin'e bırakıyorum canım, nasıl istersen öyle yap. Demek müstakbel gelinimle tanışma fırsatı buldum. Hoş geldin Lale, seni öpebilir miyim? Şey, tabii efendim. Resminden daha güzel misin kızım? Teşekkür ederim. Sen de şöyle otur baba Öyle yapacağım Gelinimin yüzünü buradan daha iyi görürüm Heh, Yaşlılık zor çocuklar Bunu benim yaşıma gelince daha iyi anlarsınız Evet E şimdi bana kendini anlat bakalım Lale Hadi Ne için susuyorsun kızım Benim pek mutlu bir hayatım olmadı efendim Yıllarımız annemle yapayalnız geçti Babamın yüzünü bile zor hatırlıyorum Oysa onunla birlikte bugünlere gelmeyi öyle isterdim ki. Neyse bunları anlatıp sizi de üzmeyeyim. Şey fakültede Yavuz'la aynı sınıflarda okuduk. Yavuz çok çalışkandı ama ben <gülüyor> hala dördüncü sınıftayım. Tembelim biraz. Oysa babam benim doktor olmamı istermiş. E, artık başka şeyler konuşalım ne dersin? Bilmem siz bilirsiniz. Baba Lale'yi biraz sıktık galiba. Evet benim yüzümden sıkıldı biliyorum Ah bağışlayın babamdan söz edince hep böyle olurum içim burkulur ee, En iyisi ben size çay demleyeyim. Otur baba otur ee, ne gerekiyorsa ben yaparım Siz rahatınıza bakın Emine bacının yaptığı çöreklerden de getireceğim size Baban hem çok duygulu hem de biraz fazla alıngan Yanında dikkatli olmalıyız Yavuz Bu seni tedirgin etmesin her zamanki hali Hadi gel sana odaları gezdireyim Hangi odayı beğenirsen bizim olsun karar verelim hadi. Eşyaların bazılarını değiştirelim. Ben daha çok modern eşyaları seviyorum. Aa, baban çay yapmaktan vazgeçti galiba. Çalışmaya başladı hadi. Önce onun yanına gidelim. Neler yaptığını merak ediyorum. Peki canım nasıl istersen. <Gülüyor> Demek geçen hafta oğlunuzu evlendirdiniz Ahmet Bey Allah mesut etsin Sağ olun Nazmiye Hanım Şu anda Yavuz'un mutluluğundan başka bir istediğim yok Yalnız biraz dikkatli olun Siz de benim gibi fedakarlık ederken yok olup gitmeyin sakın Yok olmak Evet doğru bir söz haklısınız Bazı gençler ana babanın fedakarlığını sonra anlıyor Öyle ya Kızım beni anlayabilseydi bırakıp gitmezdi ama eşinin işi geriye gitti demiştiniz. Öyle bile olsa beni hiç düşünmedi. Çektiklerimi Allah'la ben bilirim. Siz de biraz inad ediyorsunuz galiba Nazmiye Hanım. Burada hem mutsuzsunuz... ...hem kızınızı torununuzu özlüyorsunuz... ...ama gitmiyorsunuz. Gidemem efendim. Beni buralardan hiç kimse koparamaz. Acı da çeksem koparamaz. Hem artık bu meseleleri konuşmak istemiyorum... Ne güzel bir tango değil mi? Rahmetli işim Atıf Bey Bey'le öyle uyumlu dans ederdik ki. Biz de öyleydik Sadberg'le. Biliyor musunuz? Siz benim hayatıma renk kattınız. Teşekkür ederim. Ee, diyorum ki... ...şey... ...bundan sonra daha sık görüşebilir miyiz acaba? Bir parkta veya... ...bir çay bahçesinde... ...elbette... ...ama nasıl olur bilmem ki... ...ya bir gören olursa... <gülüyor> ...bizi kim tanır ki... ...zaten gören de karı koca sanır... ...bağışlayın birden ağzımdan kaçtı... ...şey... ...ben artık kalksam... ...hiç müşteri gelmiyor dükkanınıza... ...benim yüzümden olabilir... <gülüyor> ...yok canım... ...galiba müşteri beni sevmiyor... ...gidiyor musunuz? Ama cevap vermediniz. Ne cevabı? Ha şey... ...şu parka, çay bahçesine gitme meselesi. E, bilemiyorum, siz karar verin. Öyleyse haftaya telefonla ararım sizi... ...nereye gideceğimizi söylerim. Çekiz seslerini duymamak için nerede oturacağımı bilemedim Of, Başıma ağrılar girdi valla Buyur şöyle otur hanımcım Kozu alır almaz kapıyı kapatırım Buraya pek ses gelmez of, Bu ne zamana kadar devam edecek Hele akşamları her yemekten sonra odasına çekiliyor Gece yarılarına kadar çalışıyor Biz alıştık zaman geçti de Sen de alışırsın of, Benim için çok zor olacak Hamilesin sıkıntıların var Lale Hanım Huzursuzluğun biraz da bundan olamaz mı? İyi ya işte hamile kadına biraz saygı gösterilmeli Sinirlenme hele Ben bir defa daha Ahmet Bey'imle görüşürüm O zaman da kırılıyor Günlerce yüzü gülmüyor Zaten bizlerden öyle uzak ki Kendi aleminde yaşıyor Yaşlılık hoşgör Ama seni öyle seviyor ki Hele hamile olduğunu duyduğunda Sevincinden ağlamıştı biliyorsun Ana baba olmak çok zor hanımcığım Siz gençler bunu sonra anlarsınız Bak beş aylık Ne sıkıntılar çektin Aşermen bile ne kadar sarstı seni Bana ders vermeye kalkma Emine bacım Ne yaptığımı biliyorum Ben babasız büyüdüm Ne acılar çektim Kimseye belli etmemeye çalıştım Ama bu dönemde sinirlerim çok bozuk Kendime hakim olamıyorum Biliyorum Biliyorum ama erkekler kadınların Bu dönemde çektikleri sıkıntıları anlayamaz ki. Ancak analar anlar. Ben anlarım. Sana ders vermek haddim değil. Yalnız evladını kaybetmiş biri olarak içimi dökmek istedim. Yoksa kusura bakma. Elimde olmadan kırdım seni. Hadi, hadi bir çay demle de birlikte içelim. Karka kim bilir kaç defa geldik, ama hala hüzün veriyor bana Ahmet Bey. Siz karşıdaki çocuk bahçesini görünce hüzünleniyorsunuz Nazmiye Hanım, torununuzu hatırlıyorsunuz. Hani bu meseleleri açmamaya karar vermiştik. Gelininiz nasıl? Ondan bahsedin bana. Laliyi çok seviyorum, onun da beni sevdiğinden eminim. Ama neden sonra yaklaşamıyorum? Belki de vakit bulamıyorum Eşinizin büstü daha bitmedi mi? Bitmedi öyle zorlanıyorum ki Sadbert de güceniyor bana İlahi Ahmet Bey Sanki onunla konuşuyorsunuz İnanın konuşuyorum Sohbet ediyorum Cevap veriyor demek Hayal ediyorsunuzdur efendim İnsan yaşlanınca iyice çocuklaşıyor vallahi Nereye bakıyorsunuz siz Şu karşıdan gelen Evet evet Yavuz Oğlum Ne olacak şimdi Hiçbir şey Niçin huzursuz oldunuz Ben de bir arkadaşımla parka gidemez miyim sanki Yaşlandıysak bu hakkımızı da mı kaybettik Baba Baba burada ne arıyorsun Dükkana gitmedin mi sen Gitmedim. Her gün dükkanı açmam için kanun mu çıkardı? <gülüyor> Yoksa bu güzel bayanı mı kıskandı? <gülüyor> şey e, e, hanım teyzeyi tanıyamadım. Eski bir dostumuz galiba. E hem eski hem yeni. Nasıl düşünürsem düşün. Nasılsınız evladım? Teşekkür ederim teyzeciğim. Şey ben adım Nazmiye. Emekli müzik öğretmeniyim. Babanın da müşterisi. Ya sizden bana hiç söz etmedi Sen bana her şeyi anlatıyor musun Hem niçin buralardasın he? Yoksa beni mi takip ediyorsun Takip mi <gülüyor> Ne gereği var ki baba Şöyle kestirmeden gideyim dedim Şuradan taksiye binecektim <Gülüyor> Belki de yanınızda oturmak isterim İzin verir misiniz Hayır efendim müsaade etmeyiz Yavuz Bey <Gülüyor> Peki baba peki Şaka yaptım zaten Bir gün eve de bekleriz teyzeciğim hoşçakalın Oğlumuz pek yakışıklıymış Ahmet Bey Hem de saygılı Ama biraz manalı konuştuk Hınzır çocuk Cingibidir o Nazmiye Hanım şey Biz ...niçin hayatımızı birleştirmiyoruz sanki? Neler söylüyorsunuz? Size açıkça evlenme teklif ediyorum. Bu kadar şaşıracak ne var? Nasıl olur çocuklarımız... ...konu komşu ne der? İkimiz de mutsuz günler geçiriyoruz. Ne çocuklarımızın ne de... ...komşularımızın umurunda değil ama. Çok şaşırdım doğrusu. Ben kalkayım en iyisi. Bir daha görüşmesek... ...iyi olur Ahmet Bey. Hay Allah... Bizim yaşımızda evlenmeyi düşünenleri ayıplardım. Demek büyük konuşmamalı. Bu kadar üzüleceğinizi bilsem bu teklifi yapmazdım bağışlayın. Niçin susuyorsunuz? Bari hep dost kalacağımızı söyleyin. Evet dost kalmalıyız. Böylesi daha iyi efendim. Ama yine buralara gelip dertleşeceğiz değil mi? Bilemiyorum. En iyisi beni hiç aramayın. Kendimi suçlu hissettim. Hayat devam ediyor Nazmiye Hanım suçlu falan değiliz Yalnızlık zor İki kararsız şaşkın ihtiyar Ne yapacaklarını bilmiyorum Bu büyük bir aslantı Şimdilik kapatalım bu meseleyi Hadi çocuk bahçesine doğru yürüyelim Onları seyredelim Eminim onları seyrederken tüm sıkıntılarımızı unutacağız Bence de öyle efendim Hadi gidelim Belki de Nazmiye Hanım'a evlenme teklif etti. Olamaz mı yani? Bu yaştan sonra evlenmek neyin nesi? Öyle şey olur mu Lale? Bence evlensin. Belki o zaman daha mutlu olur. E, kabul ederse yine birlikte otururuz. Sen babamdan şikayetçisin galiba Lale. Bunu açıkça söyle. Aa, ah, ne dedim ki şimdi? Ben ne düşünüyorum sen ne diyorsun? Niyetin kavga etmek mi? Benim kimseden şikayetim yok. Yalnız zor bir hamilelik dönemi geçiriyorum. Biraz anlayışlı olun. Çekil seslerinden rahatsız olduğunu sık sık söylüyor. Haklı değil miyim? Başım patlıyor dayanamıyorum Kimse anlamıyor beni Kusura bakma canım Benim de sinirlerim bozuk galiba Hadi sen yat uyu Ben de babamın yanına gideyim İyi geceler İyi geceler Baba Yine mi çalışıyorsun Şimdi nasıl oldu Beğendiniz mi Berk hanım Duymadı geldiğimi Üstle konuşuyor Sadberk hanım Bugün hiç yüzüme bakmadınız ne yaptım size Aa, Yoksa Nazmiye hanıma evlenme teklif ettiğim için mi gücendiniz Sizi unutmam mümkün mü Ama yalnız yaşanmıyor Çocuklara yük oldum Biraz önce benim yüzümden atıştılar sanırım Sizi de alıp buralardan gitmek istiyorum şu an Nazmiye Hanım'la evlenmekten de vazgeçtim. Ne o? Yüzünüz güldü, sevindiniz bu habere. Demek sesimizi duymuş. Ama büstle konuşmaya öyle dalmış ki geldiğimi duymadı. Baba, ne yapıyorsun? Hiç, biraz çalışıyorum, biraz da kestiriyorum koltuğumda. Seninle konuşmak istiyorum. Hangi mevzuda? Eğer Nazmiye Hanım'la ilgili konuşacaksan bir tek söz etme, seni dinlemem. Peşin hükümlüsün yine Oturabilir miyim Otur konuş bakalım Çünkü hemen yatacağım uykum geldi Peki babacığım peki sinirlenme Ama şey Bugün sizi parkta görünce çok şaşırdım Bak yine aynı mevzuya dönüyorsun Eğer onunla evlenmek istersem Sana danışmam, tamam mı Öyle kırıcısın ki Seninle konuşmak mümkün değil Sana ne oldu böyle Kendi kabuğuna çekildin Bir tek söz ettirmiyorsun Sana ne oldu demez mi Ölüm hepimiz için baba. Annemden sonra ben de ölebilirdim. O zaman ne yapacaktın? Hayata küsmek sana yakışıyor mu? Bizi de mutsuz ediyorsun. Haberin olsun ha. Evet, benim yüzümden aranızın bozulmasını istemem. Yanlış anlama. Biz seninle olmaktan memnunuz. Ama Lale hamile, sinirleri bozuk. Hani ona yaklaşacaktın, şefkat gösterecektin. Yapamadım işte. Biliyorsun dükkanı kapatmaya karar verdim. Bursa'ya yerleşeceğim halanın yanına. Ey Allah'ım sabır ver. Bursa konusu nereden çıktı şimdi? Her gün bir karar alıyorsun. Evet ben hiç ve kararsızım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatta bazen kendimi sizin yanınızda sığıntı gibi hissediyorum. Bu ev, eşyalar her şey senin. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ben çalışmadan yaşayamam oğlum. Ancak başta sizler olmak üzere herkes benim çalışmalarımdan rahatsız oluyor. Oşağılanın Bursa'daki evi çok müsait. Çekit seslerimden kimse rahatsız olmaz. Olmayacak şeyler düşünmüşsün baba. Hiçbir yere gidemezsin. Hadi kalk. Biraz dışarıda dolaşalım. Temiz hava sinirlerine iyi gelir. Ne tuhaf insan yaşlanınca farkında olmadan çocuklarını daha huzursuz ediyor galiba. <gülüyor> Aslında. Bana kaprisli bir ihtiyar da diyebilirsiniz oğlum. Hiçbir şey diyemeyiz. Sen dünyanın en tatlı babasısın. Hadi kalk bakalım dışarı çıkıyoruz. Gittim gideceğim derken sonunda kararını verdim beyim. Demek Bursa'ya yerleşiyoruz. Biraz daha sabretsen Lale Hanım doğumu yaptıktan sonra bir daha düşünsen Torunumun yüzünü görürsem Hiç ayrılamam Emine Bacı Hem kardeşime mektup yazdım Geleceğimi öğrenince çok sevinmiş Beni dört gözle bekliyor Sen kime gücendin beyim? Açık söyle hele Kendime Nasıl böyle güçsüz kararsız olabiliyorum Bir zamanlar Nazmiye Hanım da benim gibiydi Ona öğüt vermiştim o doğruyu güzeli buldu sayılır Oysa ben insanın kendine hükmetmesi çok zormuş meğer Nazmiye hanımla hala görüşüyor musunuz? Son günlerde birkaç defa telefon ettim Evde olduğunu biliyorum Ama telefonu açmadı Demek ki görüşmek istemiyor artık Baba Gerçekten gidiyor musunuz? Eşyalarınızı toplamışsınız Gel bakalım Lale Otur kızım Eşyalarınızı toplamışsınız baba ne yaptık size? Yoksa bana mı gücendiniz? Lütfen açık olun. Aa, ağlama. Hele senin ağlamana hiç dayanamam. Demek beni seviyorsun. Elbette. Bunun aksini düşünme sakın. Ama bana hiç yaklaşmadınız baba. Hep uzak durdunuz. E, çekindim hem de çok. Belki de babasını hatırlar üzülür diye düşündüm. Bir zamanlar Yavuz'a ona baba şefkati vereceğim demişsiniz. Bu yakınlığı çok bekledim. Gerçi ben de sizi üzdüm. Çekiç seslerinizden rahatsız olmuştum. Ama inanın beni bağışlamanız için bile yanınıza yaklaşamadım. Çünkü kimseyle ilgilenmiyordunuz. Öyle mi? Hiç farkında değildim. Gerçi hep kendim için bir şeyler yapmak istedim. Ne var ki muvaffakta olamadım. Hatta Sadberk'in büstüyle de konuşamıyorum artık. Hayal gücümü de yitirdim. Gerçek olan bir şeyi ancak kabul edebildim. İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. İşte gerçek bu. Artık her şey yoluna girecek beyim. Hemen çay demleyelim de bunu kutlayalım şimdi. E, demle bakalım Emine bacı. Yanında o güzel çöreklerinden de olsun tamam mı? Sen yeter ki evet beyim evet Baba size çaydan önce Torununuzu aldığımız giyecekleri göstereyim mi Küçücük öyle şeker şeyler ki Patikler çoraplar ya. Kim bilir onun patikleri ne kadar sevimlidir E hadi meraklandım Gidelim hemen Lale Ne oldu kızım rengin sarardı Birden başım döndüğünü Neyse geçti Hep böyle mi oluyor Bunlar ne ki Günlerce yerimden kalkamadım Ya günlerce ha e Yazık sana Ahmet Hamdi Bey Demek kendinden başka kimseyi görmemiş gözün Hem de neleri görmemiş Hadi gir bakalım koluma lale Bana torunumun giyeceklerini göster kızım hadi Hakkım olmadığı halde bir şey öğrenmek istiyorum Nazmiye Hanım'la hala görüşüyor musunuz? Görüşmüyoruz Ancak son defa telefon edeceğim Merak ediyorum çünkü Şuna inanmanızı istiyorum ki o benim için yalnızca çok iyi bir dost, çok iyi bir dert ortağıydı. Bunun aksini hiç düşünmedim. Hatta mutlu olacağınıza inandıysanız evlenin. Ama bizimle oturun. Bizi yalnız bırakmayın. <Gülüyor> Ya hanım beni hiç böyle bekletmezdi. Yarım saat oldu, görünürler de yok. Aa, ha, işte geliyor. Aa, aa, aa, ne kadar da değişmiş, ne kadar güzel giyinmiş. Hayırlı günler Ahmet Bey. Kusura bakmayın beklettim sizi. Hayır, yok siyanı. Siz siz ne kadar güzelleşmişsiniz Nazmi Hanım. Ee, buyurun oturun. ...insan kendine bakınca... ...hangi yaşta olursa olsun güzelleşiyor demek. Teşekkür ederim. Ama... ...sizi yine mutsuz gördüm. Yok. Ben de toparlanmaya başladım. E günlerdir nerelerdeydiniz... ...kaç defa telefon ettiysem cevap alamadım. Hep evdeydim efendim. Telefonların sizden geldiğini anladım... ...ancak açmadım. Çünkü... Çünkü kızımın yanına gitmeye karar verdim Ya Hem sevindim hem üzüldüm Ben de üzüldüm Siz çok iyi bir insansınız Hayatımızı birleştirirsek Mutlu olacağımıza inanmakla birlikte Kızımın ve torunumun hasreti ağır bastı Sizin torun ne zaman geliyor? Lale'nin doğumuna bir hafta kaldı Belki bugün yarın. Sorunum olacağına inanamıyorum bir türlü. Göreceksiniz. Sizde de öyle değişiklikler olacak ki. Yalnız kararlı olun. Dün telefon ettiğinizde Bursa'ya yerleşeceğinizi söylemiştiniz. Bana sorarsanız sakın gitmeyin. Size çocuklarınızın daha çok ihtiyacı olacak. Ee, ama dükkanı sattım, eşyalarımı topladım. Hem biliyorsunuz ben çalışmadan yaşayamam. Evinizden ayrılmayın. Hem çalışır hem de torununuzu seversiniz Şu geçen zaman içinde öyle değişmişsiniz ki şaşırıp kaldım Öyle oldu efendim Biz yaşlılar hep kendimizi haklı çıkarıyoruz Hep ilgi, hep şefkat bekliyoruz Oysa bu devirde onların da işleri başlarından aşkın Değil mi Vallahi şaşırttınız beni Hem de öyle doğru konuştunuz ki biz de gençliğimizi düşünsek belki onlardan daha fazla hatalar yaptık... ...anne ve babalarımıza karşı. Çocuklarımız bir şey yapmamıştı ki zaten. Meseleleri biz büyüttük. Neyse size veda etmeyeceğim. Hep dost kalacağız çünkü. Sizin de böyle düşüneceğinizden eminim. Değil mi Ahmet Bey? Öyle. Dost kalacağız. Size yurt dışından torunumun resmini yollayacağım. Tabii sizden de aynı şeyi bekliyorum. Hoşçakalın. Beyim Ahmet Beyim. Kalkın kalkın Lale Hanım sancılandı. Cık, yine oturduğu yerde uyuyakalmış... Beyim uyan hadi uyan ne, ne, ne oldu Emine bacı Lale hanım sancılandı doğum sancısı Ay, Sahime eyvah ne yapacağız şimdi Dur dur hele heyecanlanma Nasıl heyecanlanmam yahu Yavuz yok Telefon bozuk nasıl ararız hastaneyi Telaşlanma telaşlanma Şimdi alt kattaki komşudan telefon eder Bir ambulans çağırırım Hele kalk kalk da Lale hanımı yalnız bırakma Aa. Ben gideyim komşuya Yavuz bey de tam seyahati çıkacak zamanı buldu İş seyahati de olsa bu durum. Bırakmamalıydı karısını Ay, Duydunuz mu Sadberk hanım Bu gece torunumuz geliyor Aa, Öyle yap üstünüzü kutuya koymuştum Durun sizi çıkarayım Bursa'ya giderken yine yerleştiririm kutuya eh, İpi de ne kadar sıkı bağlamışım Heh, Açtım Heh, Şöyle çıkartayım sizi Şu büfenin üstüne koyayım eh, Tamam oldu Lütfen kırgınlığı bırakıp konuşun benimle Sadberk. Tornumuz olacak diyorum size. Önceki gün Nazmiye Hanım'la dostça ayrıldık ama bunları anlatmaya fırsat bulamadım. Sai mi? Demek dosttunuz. Onu sevmediniz. Ah neyse konuştunuz. Elbette sevmedim onu. Bizimki yalnızlık çeken, kararsızlık içinde olan iki ihtiyarın çırpınışlarıdır. Size inanıyorum. Artık bir tek hedefiniz olmalı Torunumuz, O size hayat verecek Bursa'ya gitmeyi falan aklınızdan çıkarın e Ama eşyalarımı topladım Kardeşime söz verdim Neyse doğumdan birkaç gün sonra giderim <gülüyor> Gidemeyeceksiniz Kendinizi aldatmayın Ay oh, Yardım edin baba, baba nerelerdesiniz Hadi Hadi Lale yardım istiyor sizden koşun. Ne duruyorsunuz Ahmet Bey? Tamam gideceğim ama sizden ayrılamıyorum. Baba lütfen gelin korkuyorum. Baba. Geliyorum Lale geliyorum kızım. Size bir defa daha bakmak istiyorum Sadberg. Vedalaşmak istiyorum. O da ne? Bust eridi yok oldu sanki. Artık kabul et Ahmet Amdi. Sen bir taş parçasıyla konuşuyordun hayalde hepsi. Sadberk çoktan uçup gitti. Ama yeni bir varlık geliyor evimize bir çiçek açıyor. Baba, baba. Geldim Lale geldim kızım. Kusura bakma kızım seni beklettim Emine bacı telefon etmeye gitmişti Ama hala gelmedi Ambulans da gecikti Sakin ol evladım ben varım yanında Ay, Of belim çok ağrıyor Elini tutmama izin verir misin Tabi Niçin bu kadar titriyorsun Korkuyorum Sarılın bana baba Evet Yıllar önce kaybettiğim babam gibi sarılın Kızım yavrum benim Bak duydun mu? ambulans geliyor Evet Duydum ama ne olur bizi bırakmayın Gitmeyin Bursa'ya Peki peki gitmeyeceğim Yalnız iki şartım var Birincisi torunum kız olursa adını Sadber koyacaksınız İkincisi çekit seslerime karışmayacaksınız Çünkü yeni çalışmalara başlayacağım Çekiş seslerinin kesildiği gün ben de yokum demektir Tamam mı? Anladım benim güzel kızım. Tamam babacığım, anladım. Anladım. Nesrin Arısoy'un yazdığı Gece Sessizliğinde Çekiç Sesi Sessizliği adlı oyunumuzu dinediniz. <Gülüyor>